Esselamu Aleyküm. İsmail Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan İlmi Al programında tekrar karşınızdayız. Bugün yine çok değerli konuğumuz Fatih Kalender hocamız sizlerin göndermiş olduğu soruların cevaplarını sunacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Rabbimize şükürler olsun. Teşekkür ederim. Yoğun bir gündeminiz var. E, yorucu bir e, ilmi çalışmalarınız var. yine bizlere fırsat veriyorsunuz. Bizlerin sorularını cevaplandırıyorsunuz. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim iklas versin inşallah. Amin hocam inşallah. inşallah. Hemen zaman kaybetmeden sorulara geçelim inşallah Buyurun. hocam. ilk sorumuz benim yakın bir akrabam bizi ziyaretlerde, bizi ziyaretlerde hediyeler getiriyor. Hatta düğünümde bir beyaz eşya aldı. Ancak benim kendisinin kazandığı para hakkında şüphelerim var. Yani helal mi? Haral, haram mı? Bu konuda tam emin değilim. Şimdi benim bu akrabamın getirdiği yiyecekler, giyecekler ve eşya gibi şeylerin kullanmamda dinen bir sakınca var mıdır? Hakikaten hocam Hı. hepimizin karşılaştığı, malum şu günlerde insanların aynı kardeşlerin bile farklı düşüncelerde olduğu ve sılayı rahimi de kesmememiz icap ettiğinden dolayı bizler de karşılaşıyoruz. Bu konuda ne yapmalı hocam? Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim aleyhi ve sellem ve Aslında bu suale iki açıdan cevap verilebilir. Bir hukuksal olarak fıkhi boyutu olarak bir de Müslümanın başka bir Müslümana takınması gereken tavır olarak biraz daha siyasi ve ahlaki Peki fıkhi gerekçeye baktığımız zaman yani fıkhi olarak konuya baktığımız zaman bir kişi düşünelim ki size bir hediye veriyor. Bu kişinin vereceği hediye size helal olup olmaması şüphesiz o kişinin o malı temin etme yolları ile alakalıdır. Evet. Eğer biliyorsan ki size vermiş olduğu şeyi bizatihi haram yoldan kazanmış işe veya bizatihi kendisi haram ise şüphesiz bunu almak caiz olmaz. Ama o kimsenin gelirleri var. Bu gel gelirlerin içinde helal olanlar da var, haram olanlar da var. Ve size verdiğinin haram olduğuna dair bir bilginiz yok. Evet. Yani haram gelirden elde ederek aldığına dair bir bilginiz yok. Helal olanlardan da ihtimal var. Bu durumda eğer helal haramdan daha galip ise, daha fazlaysa o helalden alma itikadıyla, niyetiyle onu almanızda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Evet. Bunu şöyle isterseniz örneklendirelim. Bir market düşünelim. Markette birçok ürün satılıyor ama aynı zamanda içki reyonu da var. Haram olan bir takım maddelerin satışı da var. Ve o marketçi kasasından size bir hediye vermek istiyor. Yani bir para vermek istiyor. Peki vermiş olduğu bu paranın market kazancıyla temin etmiş. Ama bilmiyorsun o hangisinden alınan bir para o takdirde helale itikad ederek almakta bir sıkıntı olmayacak. Evet. Ama biraz önce bir içki sattı, içkinin bedenini aldı, kasasına koymadan onu sana hediye olarak veriyorsa ki bunu bizatihi müşahede etmiş oluyorsun, bu takdirde bunu almak caiz olmaz. Direkt haramdan geldiğini Çünkü gördün. Çünkü direkt ben haramdan geldiğini gördün, işte ben onu helale niyet ediyorum demek onun aslını değiştirmeyecektir. Bu evet. birinci. Ya bir meselede ise Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Men ra'a minkum munkaran falyughayir bi yadihi. Fe in lam yastati, yastati fe bi lisanihi. Biriniz bir münkeri, bir yanlışı, bir çirkini, bir kötüyü gördüğü zaman tebliğ metodu doğrultusunda eliyle onu düzelsin. İmkanı yoksa diliyle düzelsin. Buna da imkanı yoksa kalbiyle en azından buzesin. Burada Müslümanların birbirlerine karşı duyarsız olmamasına işaret vardır. Peki e, burada şimdi bize çok sual ediliyor. Özellikle medreselerde, hayır müesseselerinde deniyor ki işte hocam e, böyle böyle kişiler var bize hayır vermek istiyorlar. Ama biliyorum ki bu adamların kazancı haram. Evet. E, bunu almamız doğru olur mu olmaz mı? Hakikatte zaten haram paranın eğer sahibi belliyse sahibine verilir. Sahibi belli değilse âmî menfaatine sarf edilir. Yani âmîye verilir. Ki medrese olsun, hayır müesseseler olsun bu malamda âmî olduğu için o haramiyet o şahsa ait olur. Buradaki kuruma haram söz konusu olmaz. Evet. Ancak burada şu olay var. Sizin onu almanız o kişinin vicdanını rahatlatacak mı? Ve işte benim kötü işlerim var ama bak burada hayır yapıyorum diyerek o işten kendisini alıkoymasına dair bir düşünceye sevk edecek mi? böyle bir şey olmayacak. Aksine sizi rahatlayacak. Evet. ama almamanız durumunda ise ya bak adamlara mecçhane bir şey veriyorum. Deli almaz onu kuru, yani kazancımı sorgularak onu bile almıyor diyerek acabalar söz konusu olacaksa kafasında. Evet. Yani bir nevi sen boykot yapıyorsun. Bir nevi yapmış olduğun işin doğru olmadığını yani bana mübah olduğu halde bile bak ben bunu almıyorum. Senin yaptığın doğru değil. Yani onu vicdanen rahatlatmama adına bu yapılırsa o zaman bu erdemliktir böyle yapmak gerekir. Evet O yüzden sual ediyoruz diyoruz ki yani sizin onu alıp almamanızda o firmanın bir bilgisi olacak mı olmayacak mı? Ha, bazı firmalar var ki zaten bilgi yani sen alsan da almasan da zaten altta kademede bitmiş olacak. Yani onun böyle bilgisi olmayacak. O zaman zaten A&M'ye tahallük ettiği için hayır müesseseleriyle alakalı sualde kişi şahsına soruyor. Ondan cevap vermiyorum. Evet. Bunlar alınabilir. Ama yok senin almaman durumunda o kişiler bunun neden almadığını bileceklerse O zaman bir nevi boykot, bir nevi tebli olacağı için almayacaksın. Aynı olay şahıs için de geçerlidir. Kazancının ekserisi helal olan bir kimsenin sana getirmiş olduğu hediye helale itikadli alman caizdir. Ama yok ben almıyorum ve almamamdaki gayede budur diyerek ona anlatırsan ve bu anlatım ile de bu bir tebliğ olacaksan e, ve onun... İşte kendini rahatlatmasına, vicdanını rahatlatmasının önüne geçecekse düşünceye bu sevk düşünceye sevk edecek ve aradan zaman geçtikçe de e, bu da o işten kendini geri tutmaya sebebiyet olacaksa o zaman Müslümana yaraşan onu almaması bu noktada evi sırayı rahimi kesmeyecek, gidecek, gelecek ama bununla beraber kazancında problem olduğu için ben senin ekmeğini yemeyeceğim, ben senin e, çayını içmeyeceğim dediğimiz tarz ama burada tabii çok ince bir e, fark adam. var. Yani bazen bu eylem tamamıyla karşı tarafı kopmasına sebebiyet olabilir. olabilir böyle bir durumda buna da gitmeyecek. Evet Artık onu kişi kendisi ölçecek. Yani muktezi zahi hale göre Şerbet verecek. Evet. Aynen öyle. Bu kişiye tepkim böyle olursa nasıl bir sonuç olur? Aksi olursa nasıl bir sonuç olur? Bunu göz ardı etmemekle beraber ekser kazancı da helalse helale itikad ederek almasına bir mahsur lazım gelmez Teşekkür ederiz hocam. Başka bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş hocam. İsteğimiz dışında kız çocuğumuz gayrimüslim biriyle evlendi. Estağfurullah. Nasıl davranmalıdır? Kızımız görüşmek istiyor fakat ne yapsak bilemedik. Yaptığını tasfiye etmiyoruz. Ancak evladımızla görüşmeli miyiz? Bilemiyoruz bu konuda. Aslında bu sual de birinci suale verilecek olan cevaptan farklı değil. Tabii bunun Arka planlarına da bir de bakmak gerekir. Her şey dönünce Müslüman bir kız çocuğu gayrimüslim bir erkekle evlenmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Evet. Bu bir evlilik değil, gayrimeşru bir yaşantı olacaktır. Bu hal kesinlikle tasvip edilmez, bu hal kesinlikle kabullenilemez. Bu şu demektir, yani kızın babası ve annesi işte bu bizim damadımızdır şeklinde bir algıyı kesinlikle oluşturmamalıdır. Evet. Gayrimeşru bir hayat yaşıyorlar. Peki böyle bir durumda ne yapması gerekir? Biraz önce okuduğumuz hadis-i şerif doğrultusunda hareket edecek. Münker'i eliyle, imkanı yoksa diliyle, imkanı yoksa kalbiyle. Peki bu tamamıyla dışlanması durumunda neticede bu bir evlat. Günah batağına girmiş bir evlat. Ama dışlanması durumunda o günah da devam mı edecek? Yoksa ailesi ağır basarak o işten vazgeçecek mi? Bunu tartarak hareket etmeleri gerekecektir. Ve her bırakmayacak, devamlı gidecek, devamlı anlatılacak. Gerekirse o erkeğe, yani damat diye tabir ettikleri gayrimüslim kişiye İslam anlatılacak, din anlatılacak. Müslüman olması konusunda telkinler verilecek. Ve bu şekilde ne olursa olsun tebliğden vazgeçmeyecek. Ama hali kabullenmek de asla mümkün değildir. Tabii yani büyük bir imtihan, çok zor bir durum Evet. kişinin evladıyla bu manada bir imtihan olması ama bu hale düşmeden önce neler yapılmış, Çok nasıl önemli. bir yetişmeden geçirilmiş, nasıl evladına karşı bir istikbal hazırlamış bunu da sorgulamak lazım. En azından düşmüş olduğu hatayı etraftakilerine anlatacak olursa da onların o hataya düşmemesine de sebebiyet vermiş olur. Evet, Rabbim bu ve bu emsar kardeşlerimize tez zamanda yardım eylesin, bu hallerden kurtarsın inşallah. Amin inşallah. Hocam, e, kılüzet bulunan bir banyoda e, yani alafranga bir demek ki tuvalet var. Abdest alırken besmele çekmemiz caiz mi? Abdest almadan önce ehûzü besmele çekmek sünnettir. Evet. E, hatta abdest almadan önce besmeleyi unutan bir kimse abdest esnasında dahi besmele çekecek olursa bu sünneti yerine getirmiş olur. Ancak bulunmuş olduğu ortamla alakalı ki klozetten bahsediyor, alafranga tuvaletten bahsediyor ki genelde onun kapağını kapattığı zaman e, ve arkası da dönük olması durumunda yani besmeleyi de e, telaffuz etmesi, yani orada bir aşırı okurcasına bağırarak değil, normal bir şekilde besmele çekmesinde bu sünneti yerine getirmiş olur. Veyahut da oraya girmeden önce, abdese başlamadan önce de Eğer yani o çeksin. mahal gerçekten evet. buna uygun bir mahal değilse bunu daha önceden de çekip de bu işlemi yapabilir. Ee, buna mani olmayacaktır. Evet hocam. Diğer bir soru. Kardeşim doğum sendromlu rehabilitasyon eğitimi alıyor. Devlet bu çocuklara her ay bakım ücreti veriyor. Biz başvurmadık ama annem almak istiyor diyor hocam. Durumumuz iyi. Ben ve babam parayı almak istemiyoruz. Bu paranın alınması helal mi? Devlet tarafından ödenen paranın alınıp kardeşime özel eğitim yönünden destek verilmesi uygun mudur? Ayrıca kardeşimin bezleri devlet tarafından ödeniyor. Bu bezleri kendimiz mi almamız gerekiyor diye bir soru var. Hocam. Şimdi bu gibi durumlarda yani devlete tahallük edip de sosyal yardım adı altında sunmuş oldukları paketlerde siz kendi durumunuzu olduğu gibi arz ettiğiniz halde Evet. Hiçbir şeyi ketmetmediğiniz halde, gizlemediğiniz halde size böyle bir olanak, böyle bir imkan sağlanıyorsa bunu almakta herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Ama bazı meselelerde vardır ki e, siz... Olduğu gibi meseleyi aktaracak olsanız ondan faydalanamayacaksınız. Bazı şeyleri gizliyorsunuz. Bu şekilde faydalanıyorsunuz. Eğer böyle bir durum söz konuyorsa kesinlikle bu da caiz olmayacaktır. Yalan beyanla. Yani yalan beyan işin içine giriyorsa caiz olmaz. Ama yalan beyan yoktu da durumu olduğu gibi arz ediyorsun. Ama bununla beraber sana böyle bir yardım verilebiliyorsa bunda bir sıkıntı olmaz. Tabii burada şunu da söyleyelim. Bazı şeyler vardır ki resmiyette yalan gözükmediği için e, o fondan istifade edebiliyorsun. Ama o gayesine baktığın zaman sıkıntı olabiliyor. Şöyle bir örnek verelim. Bir bayan evlenmiş olsun ve bu bayanın da e, eski kocasından maaşı olsun. Veyahut babasından bir maaşı olsun. Babası vefat etmiş, emekli olduğu için kızına maaş veriliyor. Evet. Bu kız resmi nikahlı biriyle evlendiği zaman bu maaş kesilir. Veyahut bir kadın kocası vefat etmiş, kocasından maaş alır. E, emekli olmuş e, kabul ediliyor ama bu kadın bir başkasıyla evlilik yapacak olursa bu maaş kesiliyor peki bu durumda kadın evliliği gayr resmi olarak yapsa yani dinin nikahla birliktelik sürse ve gerçekten koca koca vazifesini yerine getiriyor maaş temin ediyor ama resmi nikah yapmadıklarından dolayı devlet nazarında devlet katında bu kadın bekar gözüküyor bu durumda yalan beyan da yok o zaman bu paraya müstahak olur mu Evet. Şimdi görüntü olarak baktığımız zaman yalan beyan olmadığı, sıkıntı, için yok, gibi sıkıntı yok gibi gözüküyor ama aslında buradaki gayenin ne olduğuna baktığımız zaman şunu görüyoruz ki senin şu anda bakıcın yok. Yani başında maiyetini temin edebilecek kimsen olmadığı için sosyal yardım adı altında işte babanın maaşı veya eski eşinin maaşı şeklinde sana bir yardımda bulunuyor. Ama halini bu şekilde arz edecek olsan, tabii diyorlar ki yani bizim memura biz söylesek de memur diyor ki ya ben resmiyete bakarım. Bunu evet. kastetmiyoruz. Gerçekten bu sistemin başında olan kişiler böyle bir duruma müsaade ediyor mu etmiyor mu? Aslında etmiyorlar. Bunu etmediğine dair şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Birkaç sene oldu bir sual gelmişti bana. Sualde erkek diyor ki eşimle anlaştık biraz maddi sıkıntımız vardı. Eşimin babasından maaş alabilmesi için resmiyette ayrılacaktık. Ama hakikatta ayrılmayacağız. Hakikatta boşanmayacağız. Niyetimiz öyleydi. Ama mahkemede şöyle bir olay oldu diyor. dedim Ne oldu? Tabii böyle bir sistem yani bu niyetle mahkemeye etmek caiz değil. Bunu bir kere söyleyelim. Evet. Ama olayı anlatıyor, vakayı haber veriyor. Mahkemeye gittik işte mahkemede biz anlaşamamazlık var gibi bir takım yalan ifadelerle hakim tamam dedi ben sizi ayıracağım dedi. Ama herhalde hakim bir şeylerden şüphelendi ki bana dedi ki iş bittikten sonra o ki resmiyette ayrıldınız sen şimdi bu kadına 3'ten 9, üç alakla boşsun de bakayım. Allah Allah. Oysa hakimin böyle bir yetkisi yok böyle evet. bir şey demez. Evet. Ama mesele burada şu yani biliyor ki bu adam bundan aslında ayrılmadı. Evet. tamamıyla resmiyeti kandırabilme adına bunu yapıyor onun için böyle bir şey yaptı ve ben de mecbur kaldım yaptım diyor durum ne olacak ki ona söylenenleri yani söylememiz gerekenleri söyledik evet. Buradan da şu anlaşılıyor ki aslında yani görüntü itibariyle yalan beğen yok gibi gözükse de burada bir yasal olmama işlemi vardır. Evet. Dolayısıyla bu gibi işlemlere teşebbüs etmekte de caiz değil. Bildiğim kadarıyla bu son birkaç yılda da yani birkaç yıl öncesine kadar da buna dair bazı soruşturmalar açıldığını da öğrendik. Evet, evet. Yani işte sen biriyle yaşıyorsun, dini nikahla yaşıyorsun o zaman geriye dönük bu maçların tekrardan geri ödenmesi tarzında bazı mahkeme kararlarının olduğunu Onu da gördük ki bu bağlamda bundan kaçınmak şiddetli bir şekilde elzem olacaktır. Allah razı olsun hocam. Hocam iflas eden bir kardeşimiz, Allah yardımcısı olsun. İflas nedeniyle birçok insana borçluyum, ödeyemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Tekrar tekrar iş kurmak istesem de başarısız oluyorum. Bu insanların ahı olduğundan sanırım diyor. Ticaret yapamayınca da borcu ödeyemiyorum. Borcumu ödeyemediğim için de işim rast gitmiyor. Bu konuda ne dersiniz diyor Bu konuda aslında bir şey denmeyecek. Bu konuda dua etmek gerekiyor. Evet. Rabbim bu kardeşimizi ve bu kardeşimiz gibi olanlara yardım evet. eylesin. Amin. Ama tabii e, biraz da irdelemek gerekiyor. Yani hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. من اخذ انوال Nas Ki Buhari hadis-i şerifidir. يُرِيدُ اَدَاهَا اَتَّ اللّٰهُ Bir kimse ödeme gayesiyle, ödeme niyetiyle borçlanırsa Allah o borcunu onu ödettirir. Dolayısıyla bu başlangıçta böyle bir sıkıntı vardır belki. Evet Tövbe istiğfar etmek ve kat'i bir niyetle ya Rabbi ben bu borcumu ödeyeceğim. Belki yanlışlık niyetlerim vardı zamanında onların hepsinden feragat ediyorum. Ben bu borcu ödeyeceğim diyerek önce içten samimi bir şekilde tövbe etmek gerekir. Ee, ve bu bağlamda da artık o borcu ödeyebilme adına da gayret sarf etmek lazım. Tabi bu borçlu olan kişiye, alacaklı olan kimse için de burada gerçekten karşı taraf mağdur bir durumdaysa, ödeyemeyecek bir durumdaysa, evet. mal varlılığı da yoksa Kur'an-ı Kerim'in ifadesince <gülüyor> Ona düşen de buna mühlet vermektir. Tabi bu ifadeden şu anlaşılmasın, bir borçlu borcunu ödemiyorsa veya ödeyemiyorsa demek ki ödememe niyetiyle aldı şeklinde bir istidlale gitmekte doğru olmaz Evet. E, Hadis-i Şerif her ne kadar böyle söylese de bu bir imtihandır. E, yani ödeme niyetiyle aldığı halde işte bir şekilde ödeyemeyebilir. Bu e, gerek alacaklının imtihanıdır, gerek borçlunun imtihanıdır. Ama bu imtihanı aşabilme adına her iki tarafta kendisine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Bu kardeşimize de yapacağımız duadır. Ama duadan önce kendisi kendi namına e, niyetini bir sorgulasın. Varsa sıkıntılı bir niyeti tövbe-i o a, borç alacaklı olan kişilerin yanına giderek onlardan mühlet talep etsin, durumunu onlara arz etsin. Yani samimi olsun, şeffaf olsun ki onlar da inşallah bu kişiye zaten bir e, mühlet tanıyacaklar. Belki de bazıları alacağını dahi sileceklerdir. Evet hocam. Günümüzde de en çok sıkıntı çekilen bu karza hasen meselesi hocam borç alıp verme ilişkisi. Evet. Birçok kişinin birbirine küs kaldığı, bunlar iyayet edilemediği için de zaten birçok insan faize düşüyor maalesef. Allah Aynen evet. öyle. Oysa bu müesseseyi hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Çünkü karza hasen yani Allah için borç vermek nafile sadaka vermekten daha faziletli. Hayır, evet. Ki Kur'an-ı Kerim'de borç vermeyi Allah'a karz vermek olarak nitelendirmiştir Mevla tarzı. Yani Mevla'ya borç veriyorsun. Evet. Bu şekilde bakılıyor. ve Bundan dolayı bu müessese çok masumane bir müessese olduğu için Müslümanlar katında yaygınlık kazanması gerekir. Buna hiçbir şaibenin karışmaması gerekir. Evet. Hatta bundan dolayı fukaha katında kabul edilmiş mukarrar bir kural vardır ki asla hadis-i şerif olmakla beraber borç veren kimse vermiş olduğu borçtan bir menfaat gözetmemeli. Menfaat gözetecek olursa bu borç verme sistemi faiz olacaktır. Küllü kardın cerra nefan fe Ki bunu daha önceki programlarımızda defalarca dinlendirmiştik. Hocam şu da bir menfaat midir? Yarın ben de ondan borç isterim sıkıştığım zaman. Bu bir taavundur. Bu bir, bir, bir bu yardımlaşmadır. Evet. Yani ben sana yardım edeceğim, sen bana yardım evet. edeceksin. Bu olması gerekendir. Ama e, yani ben karşı tarafın işlerin nüfuzundan istifade ederim, şuyundan istifade ederim, buyundan istifade ederim tarzındansa. Bu bir menfaattir. işlerimi yaptırırım ona. Bu tarz dileyim. olursa bu bir menfaattir. Evet. Gerçekten Allah için verilecek hiçbir menfaat güdülmeyecek. Borç veren kişi için alan kişi zaten menfaatlenecektir. Allah razı olsun hocam. Hocam, çay bahçemiz var ve yılda bir kez gübre maliyeti, diğer 3 sezon için işçi nakliye maliyeti var. Yılda üç kez ürün toplanıyor. 3 kez toplanan ürünün öşrü ayrımı verilecek, maliyet öşürden düşülür mü diye bir soru var hocam. Şüphesiz zekat mali bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi bunun da belli şartları vardır. Ve zekata tahallük eden mallara baktığımız zamanda da İşte bunlar ticari mallar, altın, gümüş, para, arazi mahsulleri, yaylim hayvanları gibi sınıfları vardır. Ve bu sınıflarda da zekatın miktarı ve farz oluş şeklinde de farklılık vardır. Yani hesap oranlarında da farklılık vardır. Şimdi arazi mahsulü diye tabir ettiğimiz yani araziden çıkacak olan mahsulün de belli bir miktarı öşür namıyla verilmelidir. Tabi bu arazi eğer kişinin sahip olduğu bir arazi ise, evet. şahsi arazisi ise bu araziden bir mahsul alıyor ise ki bu mahsulün belli bir miktar işte nisaf var mıdır yok mudur ki İmam-ı Azam Rahimullah ile diğer imamlar arasında görüş farklı olmakla beraber o nisaba ulaştıktan sonra üzerinden yıl geçme diye bir kural olmaksızın belli bir miktarını verecektir. Bu miktarda da kitaplarımıza baktığımız zaman iki miktardan bahsedilir yani iki orantı. Ya onda bir ya yirmide bir. Peki nedir bu onda bir, yirmide bir yapan? Sulamadır. Hı. Eğer sulama yani o arazinin veya o mahsulün suya ihtiyaç duymuş olduğu dönemde ekser sulaması masraflı oluyorsa yirmide bir, ekser sulaması masrafsız oluyorsa onda birdir. Evet. Tabii bunu e, kitaplarımızda, inmallerde şöyle geçer. İşte senenin ekserisi neyle sulanıyor? Aslında burada senenin ekseresinden daha ziyade sulanacak olan zaman dilimindeki ekseriyettir. Evet. Yoksa eee atıl döneminde. sulama dönemi yoksa atıl döneminde veya suya ihtiyaç olmadığı dönemde evet. ki zaman buna katılmayacaktır. Evet. Bunu bir ayırmamız gerekir. Demek ki mesele tamamıyla sulamayla alakalı. Sulamayı kişi yapıyorsa o zaman 20'de bir, sulamayı kişi yapmıyorsa yani masrafsız oluyorsa onda bir verilecektir. Peki senede bir kerem verilecektir. Hayır, her mahsulde verilecektir. Yani çay diyor, çay hakikaten senede 3 sürüm yapıyor. Evet. O zaman üst sürüm yapıyorsa her sürümde, her mahsulü topladığında onun öşünü vermek zorundadır. Peki bahsettiği bir takım masraflar vardır. Bu masraflar belki sulama masrafı yok. Yani suya masraf etmiyor ama işte gübreye masraf ediyor, işçiye masraf ediyor, nakliyeye masraf ediyor, ilaca masraf ediyor. Bunlar değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi? Şimdi klasik kitaplarımıza baktığımız zaman e, mutlak anlamda masrafların hiç katılmayacağını sadece sulama ile alakalı oranda bir orandan 10'da 1, 20'de 1'den bahsediliyor. Evet. Hiçbir zaman masraf dillendirilmiyor. E, ancak günümüzdeki e, ilim adamları bu konuyu tartışıyorlar. Diyorlar ki sulamada niye böyle bir durum var? Yani sulama niye onda bir oranı 20'de bir yapıyor? Çünkü malın bizatihi oluşumuna etken olduğu için. Evet. O zaman o ürünün oluşumuna etken olan başka şeyleri de buraya katabilir miyiz acaba? Kıyas mı diyoruz? Bir nevi kıyasa evet. gidiyorlar. Nedir mesela? Bu gübre. Çünkü gübre... E, malı toplamaya tahallük etmiyor. Yani ürünü toplamayla alakalı değil, ürünün oluşumuyla alakalıdır. Evet. Özellikle bunu mesela fındıktan örnek verecek olursak e, fındığa bir gübre atılır, işte e, tırpan yapılır, otları temizlenir, tımar yapılır, işte filizler alınır. E, bir takım işlemler yapılıyor. Orası koşulur. Yapılacak olan bu masrafların bir kısmı mahsulün oluşumuna dairdir. Bir kısmı ise mahsulü rahat toplamaya dairdir. Evet. İşte işte tutulur vesaire. Deniyor ki mahsulün oluşumuna dair olan masraflar o zaman bu oranda etkenidir. Ama mahsulün tahsiline dair, toplanmasına dair olan masraflar ise bu oranda bir etki yapmaz. Evet Ancak bu bir yorumdur, bir bakıştır ama klasik kaynaklarımızda bundan bahsedilmemiştir. Hatta bunun hılafına dair olarak şunu da söyleniyor, gübre yeni çıkan bir olay değil. Belki günümüzdeki işte Avrupa gürbe diye tabir edilen suni gübre yeni çıkmış olabilir. Ama eski dönemlerde de yani kitapların tedvin edilmiş olduğu o dönemlere baktığımız zaman da mahsulün, mahsule atılan bazı gübreler vardı. Ve bu gübreler hayvan gübresi ve maliyete tahallük ediyordu. Hatta bundan dolayı işte gübre almak satmak caiz midir değil midir kitaplarımıza geçmiştir. Yani e, dolayısıyla yeni bir mesele değildir bu. Evet. Ve öyle olduğu halde e, bilim adamlarından yani fukahamızdan hiçbiri gübreyi masraf olarak düşer demediğinden dolayı günümüzde de bunu biz masraf olarak değerlendiririz. Dolayısıyla bu oran ondan bire 20 işte onda, onda birden 20'de bire düşmüştür. Maalesef diyemiyoruz. Biz de İsmaila'da fetva kurulu olarak tamamıyla konuyu sulamaya endeksliyoruz. Sulama eğer e, ekserisini masraflı oluyorsa 20'de 1, masrafsız oluyorsa 10'da 1 şeklinde verilmesi gerekecektir her ürünü aldığı zaman. Evet. Artı bir de şunu da beyan etmek gerekir. Aslında devlet arazi sahiplerine e, belli miktarlarda yardım da veriyor. Yani yapacağı masraf dönüm olarak, metrekare olarak, de işte fındıkçı olsun veya çaycı olsun belli miktarda teşvik veriyor. Evet. Yani aslında o masrafın karşılığını bir şekilde devletten alıyor. Evet. Hem öyle olacak hem de o masrafı biz oranda da kullanalım evet. mı olacak ki bu pek ahlaki olmuyor, pek doğru olmuyor. Anladım hocam. Evet kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Akabinde tekrar birlikteyiz inşallah. değerli izleyiciler. İlmal programında beraberiz. Sizler de ilmaletlalegültv.com'dan sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam sorulara devam ediyoruz. Şöyle bir soru gelmiş. Ben Türkiye genelinde restoran zincirleri alanında hizmet veren bir firmanın X şubesinde restoran müdürlüğü yapmaktayım. Bu bahsettiğim firmanın bazı şubelerinde içki satışı yapılmaktadır. Fakat benim yönettiğim restoranda Helal belgeli ürünler satıldı gibi içki satışı yoktur. Maaşlarımız bütün restoranların cirolarının tek bir merkezde toplanması üzerine ay başlarında hak ettiğimiz tutarlar hesaplanarak yatıyor. Acaba maaşlara diğer şubelerde yapılan içki satışlarından elde edilen necaset karışıyor mu? Aldığım maaş helal değilse bu şirkette çalışmam caiz mi diyor hocam. Evet. Ee... Yani hep bir haram korkusu var, hep bir... Yani hocam öyle bir hale gelmişiz ki çalıştığı yerde, gelen misafirde hep bu tehlikeler var hocam. yani Elhamdülillah aslında bu bir hassasiyet Yani bir var olan bir hassasiyeti ortaya koymaktır. Evet. Bu sorunun cevabına geçmeden önce bu hassasiyeti ifade edebilme adına geçen sene bir kişi gelmişti, bir sual soruyordu ki o suali burada paylaşmak istiyorum. Yani hassasiyeti koyabilme adına. Evet. Diyor ki hocam diyor gelen ben memurum. Normalde emeklilik zamanım geldi. Ama devlet bana hak veriyor. Ben memuriyetimi devam ettirebilirim. Ee, emekli olacak olursam emekli maaşıyla da geçinebilirim. Ama e, vazifeye devam edecek olursam da alacağım maaş daha yüksek olduğu için biraz daha rahat geçiniyorum. Ama kalbimi şu kurcalıyor. Emekli olmadığımdan dolayı kadro boşalmıyor. Kadro boşalmadığından dolayı istihdam açılmıyor. Bundan dolayı vebale giriyor muyum, girmiyorum muyum? Başkasının hakkına giriyor muyum diyor. Bu çok büyük bir evet, hassasiyeti. Birçok insanımız böyle bir şeyi hiç düşünmemiştir bile. Işte, evet. Hatta Hüsamettin hocamdı bu sualden muhatap olan kişi. Hüsamettin Hocam kalktı, o kardeşi kucakladı. Hay maşallah. Yani bu gerçekten bir hassasiyettir. Bunun da sormuş olduğu da bunu gösteriyor ki aslında Müslüman'da olması gereken Aynen. bir ahlaktır. Bunu sorgulamamız gerekir. Her daim bu konuda başlıyoruz hareket etmemiz gerekir. Çünkü haramın insanda etkisi büyüktür. Hattı zatında haramın e, vebal açısından belki bir takım etkenlerden dolayı kişiye fıkhi anlamda haramiyet söz konusu olmasa bile ama o haramın tesiri onda baki olacaktır. Örneklendirecek olursak yolda gidiyorsun gözün bir haram gördü, çevirdin gayri ihtiyari. Bundan dolayı bir günah işlemedin. Ama o haramın kalbe inmesi Ve dolayı olarak senin ibadetlerine varıncaya kadar bir tesirin olması muhakkaktır. Evet. Keza yemiş olduğunda efendim ben amelimin karşılığını alıyorum ve amelim meşrudur. Bana verilen de ekster kazanç itibariyle helal olduğu için bir sıkıntı yok. Ama orada eğer bir şaibe söz konusu ise onun illaki bir tesiri olacaktır. Olacak. Nedir o tesiri? Çünkü vücut mideden besleniyor. Göz mideden alıyor, ağız mideden alıyor, kulak mideden alıyor. E, haramla beslenen bir göz elbette harama bakmaktan zevk alır. Haramla beslenen lisan elbette haram konuşmaktan zevk alır. Haramla beslenen kulak elbette haram dinlemekten zevk alacaktır. Ve netice, netice ibadetten zevk alma olanağı kalmayacak. Ve bunun da neticesi dualar merdüt olacak, dualar kabule şair olmayacak. Efendimizin de buyurduğu gibi e, yani ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi diye Müslimin rivayet ettiği bir hadis-i şerif kul dua ediyor ama ve haram ve meşrebu haram ve melbesu haram fenne istecabu le zalik. haram, içtiği haram, giydiği haram. Böylesinin duası nasıl kabul edilsin? Dolayısıyla bu konuda hakikaten yani en başta gelen şey midemize girecek olan lokmanın helal olduğunu sorgulamamız. Çoluk çocuğumuza getireceğimiz rızkın helaliyetini aramamızdır. Evet Tabii din sadece bundan ibaret de değildir ama. Evet. Yani bununla beraber. Çünkü bu ha bir de haram dediğimiz zaman işte diyor ki ya hocam benim faizle işim yok, bankayla işim yok. Ee, işte zaten o haram olan bir takım içki vesaire gibi şeyleri de tüketmiyorum. O zaman yediğim helal. Burada iki durum var. Bir, yemiş olduğumuz günümüzdeki maddelerden bir katkı maddeleri. Evet. Bunların içeriliğini bilmiyoruz. Burada bir sıkıntı var. Artı velev evet. ki öyle olmasa bile yapacağı alışverişteki akitten kaynaklanan sıkıntı o malı yine haram yapacaktır. Evet Çünkü fasit akit Hanefi mezhebine göre eşittir faiz. faiz evet. ve Fasit akitte çok kolay fasit olabilendir. Yani aktin şartlarına haler gelmesi, e, bir takım şartların dillendirilmesi ve bu şartlarda aktif fasit ediyorsa ki günümüze çok yaygınlık kazanmıştır. Evet. Yapacağın alışveriş görüntü itibariyle akit yaptım diyorsun, alışveriş yaptım diyorsun ama İslam fıkkına uymadığı için fasit bir akit yaptın, elde ettiğin kazanç haram oluyor. Ve o haramı sen çoluk çocuğuna getiriyorsun, işte ondan sonra kızım şöyle oldu, oğlum böyle oldu veyahut işte hasta oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte bunlar hep bunun etkisinden kaynaklanıyor. Evet, işte. Dolayısıyla bu konuda son derece titizlik göstermemiz gerekir. Bir, kazancımız. İki, kullandığımız, yediğimiz gıdalar. Ki bu noktada Allah razı olsun, Gimdes e, Türkiye'de bir önder olmuştur. Aşağıda. Yani bu sertifikalandırma olayında, ya hakikaten işlerinde de bulunmam hasebiyle, yani işleyişini de e, az çok biliyorum, e, bu konuda güvenilir bir e, konum hale gelmiştir. Bunu sorgulamak lazım. Evet. Ama tabi bunların yani bu kurumların ayakta durabilmesi de Müslümanların bu hassasiyetini dillendirmesiyle olacaktır. Evet. Çünkü sen böyle bir talebin olmazsa firmalarda kendisini denetlendirsin diye gelip de bu firmalardan bir işte gelin bizi denetleyin. Bizim kullandığımız ham maddeler İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu demezler. Demezler. Çünkü evet. tü, yani as olan tüccarlılıktır sonra İslam geliyor. Maalesef günümüz e, İslam yani tüccarlar piyasasında. Evet. Önce ticaret. Sonra işte İslami değerler. Hatta çok görüyoruz adam bir sistem oluşturuyor. Kuruyor, uygulamıyor sokuyor. Hocam bu caiz mi değil mi? Ya kurmadan önce bir konuşalım bunu. Yani nasıl kuracağız bunu bir oluşturalım. Ondan sonra piyasaya görür. Ama piyasaya sunuyor. Yine de aslında caiz mi değil midir diye sormayacak. Piyasada bazı hassas olan kişilerin girmemesi evet. ve sistemin tökezlemesi e neden kaynaklanıyor? Ya burada fetva var mı yok mu? O zaman bunun fetvasını şimdi soruyor. Mecburen soran, sanki. Mecburiyetten kaynaklanıyor. Evet. O ki mecburiyetten kaynaklanıyorsa o zaman halk olarak bize düşen bunu sorgulamaktır. Evet hocam. Er daim sorgulamamız gerekir. Sorunun cevabına gelince bu kardeşimizin çalışmış olduğu ortamda haram bir şey yok diyor. Evet. Ee, helal bir e, restoran, helal ürünler aldılıp satılıyor. Ancak o restoranın sahiplerinin gayrimeşru olan, işleri Başka, de evet. var ama bunlar e, herhalde ifadede azınlıkta kalıyor şeklinde. Çünkü e, bir zincirden bahsediyor Bazı şubelerde içki satılıyor diyor. Evet. Yani tamamında değil. Kendi bulunduğu şubede de bu, e, zaten, zaten, zaten satılmıyor. Burada ameline mukabil almış olduğu ücretinde helalden itikad ederek almasına bir mahsur lazım gelmeyecek. Bakın aynı durumu e, günümüzdeki memura da endekseyebiliriz. Evet. Yani devlet memurudur veya emeklidir maşını devletten alıyor, hazineden alıyor. Oysa hazineye girdilere baktığımız zaman e, bunların içine haramlar da giriyor. Çünkü neticede e, resmiyet olarak yani bu kazanç helal midir, haram mıdır devlet buna bakmaz. Evet. Çünkü günümüz devleti İslam bir devlet değildir. Yani Hı. İslam has yani şeriatla idare edilen bir ülkede de yaşanmamaktayız. Dolayısıyla adam içki satıyorsa ondan vergisini de alacaktır. Başka işlem yapıyorsa ondan da vergisini alacaktır. Peki ortaya giren havuzda haramlar var. O havuzdan İmam Efendi de maaş alıyor. İşte Memur Efendi de maaş alıyor. Aynı olay burada da var aslında. Evet Burada da biz ne diyoruz? Helalden itikad etmek kaydıyla o maaşı kişinin almasına bir mahsul lazım gelmez. Burada yine bir ince bir olay var. Ona da temas edip ondan sonra bitirelim. Yani diğer soruya evet. geçelim. Ee, İslam fıkında özellikle Hanefi mezhebi bunu değerlendiriyor. Diyelim ki bir para var. Bizatihi kendisi haramdır. O para ile bir mal satın alındığı zaman o haramiyet mala da intikal eder ve neticede haram bir malı tüketmiş olursunuz. Evet Ama kişi malı zimmetiyle alacak olursa ne demek zimmeti? Borç. Borç olarak. Yani ben sizden bu bardağı 10 liraya aldım işte 2 ay sonra ödeyeceğim, 1 ay sonra ödeyeceğim veya 1 gün sonra ödeyeceğim. Dolayısıyla benim zimmetimde haramlılık diye bir vasıf yok. Helaldir. Evet. Bu malı ben helal yoldan temin etmiş oluyorum. Evet. Daha sonradan o zimmetimdeki borcumu velev ki haram bir parayla ödemiş olsam bile o haramiyet bu mala intikal etmez deniyor. Evet. Ve yemiş olduğum mahse olur hmm. He Ama haram ile borcumu ödediğimden dolayı elbette günah işler. Evet. O ayrı bir konu. O kurtarmaz. Yani o haramiyeti iptal etmez. Evet. O haramdır. Ama yemiş Peki. olduğu ürüne bu haramiyet haramiyeti etmiyor. bulaştırmamış oluyor. Evet. Bundan dolayı e, bazı alimler Devletten maaş aldıklarında o maaşıyla bir harcama yapmıyorlarmış. Hmm. Ay içinde evine alacakları gıdaları borçlanarak alıyorlar. Evet. Gıdalarını bu şekilde temin ediyorlar. O borcunu da devletten aldığı maaşla ödüyorlar. Oysa maaş haram değil. Evet. Ama bir şaibe var, bir şüphe var. O şüpheden dolayı her ne kadar ben mesul olmasam da bir tesir olacak ya evet. en azından o tesiri bu şekilde bertaraf edelim tarzında. Maşallah. Bu da aslında güzel bir bilgi olarak da bunu da paylaşmış olduk. Ne kadar hassasmış Ama tabii bunu şunu vurgulayalım yani benim elimde haram var. O haramla ben bir şey almayayım da borç alayım sonra haramdan ödeyeyim bu şekilde kurtarırım değil. Ondan dolayı elbette bu kişi mesuldür. Evet Bir babanın başkasının malına haksız yere sahip olması sonrasında vefat ettiğinde çocuğu bunu biliyorsa haksız yere sahip olunan malı kullanması caiz midir? Yani bu mirası kullanabilir. Haram bir mal elbette kişiye mülk olmaz. Evet Eğer onun sahibi müşahkassa muayyen bir kimse ise bu ona verilmelidir. Eğer sahibi muayyen biri değilse, sahibi bilinmiyorsa bulunamıyorsa veya haram bir ticaretle elde edilen bir kazanç ise ki bu evet. geri dönüşüm olmayacaktır. Bu da kişiye miras yoluyla intikal etmeyecek. Bunu da ame harcaması gerekir. Hı -hı. İşte camiye, medreseye, bir hayır kurumuna veya fakirlere bunu dağıtacaktır. Tabi burada şöyle bir düşünce var. Ya bu haram para bana haramsa fakire nasıl helal olsun? O da, da haram olmaz mı? Evet. İslam fıkhında kurallardan bir tanesi mülk sebebinin değişmesi ayının değişmesi mesabesindedir. Yani onun haramiyeti nisbidir. Size haramdır ama bir başkasına helal olabilir. Evet. Buna örnek olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifini dillendirirler alimler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Berire Radiyallahu Teala Anha'nın evine gidiyor ki Hazreti Ayşe Validemizin azatlısı. Hazreti Berire Radiyallahu Teala Anha Efendimiz'e hurma ikram ediyor. Oysa Efendimiz bakıyor ki o kazandığı et pişiyor. Hellena nasibu minellehmi. Berir'e bizi yani e, hurmayla mi göndereceksin? O etten bizim nasibimiz yok mu? Yok. Deyince onun üzerine Hazreti Berir radıyallahu teala anhanın vermiş olduğu cevap. E, ya Resulallah o zekattır. Bana zekat olarak verilmiştir. Peygamberler de zekat yemeyeceği için yani zekat peygambere haram olduğu için size ikram etmedim. Yoksa evet. onu esirgediğimden dolayı değil. Bunun üzerine Efendimiz Vesselam'ın kural niteliğindeki sözleri. Hmm. Leki sadakatun velenâ hediyye. Hmm. Onun sana gelişi evet zekattır ama senin onu bize ikram etmen hediyettir Altık mülküne geçti senin. Mülk değişmiştir. Senin oldu, evet. Şimdi bunu şunun için söylüyoruz. E, haram bir para var elde. O haram bir parayı bana haramsa fakire verirsem ona da haram olacaktır. Tabi o haramın sahibi belli ise sahibine verilecek. O ayrı bir konu ama sahibi belliyse değilse paranın bizatihi kendisi haram olmaz. Yani onu yakalım, yok edelim öyle bir şey yok. Onun kazanç yoluyla alakalı bir sıkıntısı vardır. Bunun da yolu nedir? Ve sebiluhu et tasadduk diyor kitaplarımız. Hmm. Tasadduk etmektir. Evet. Peki tasadduk edeceğimiz kişinin işte bazıların şöyle bir düşünce oluyor. Haram yiyen birine verin bunu. E, helal haram kavramı olmayan birine verin. Böyle bir şey yok. Çünkü eğer o haramsa Haram evet. yiyen birine onu vermenden dolayı günaha yardımcı olmuş olacaksın. Evet Böyle bir mantık da yoktur. Ona zaten helal olacağı için onu fakirlere tasadük eder. O kişiler onu kullanır, ondan nemalanır. Tabi tasavvufu anlamda, manevi anlamda ona bir tesiri olur mu olmaz bu bir de bir bahsedi yerdir. Evet hocam. Hocam son sorumuz bir rehber kardeşimizin sorusu. Gelen turistleri gezdirirken bazı dükkan sahipleri bizlere komisyon veriyorlar. Ama müşteriye bize komisyon verildiği için fiyat yükseltilmiyor. Piyasa fiyatından satış yapılıyor. Yani müşteri kendi başına da gitse yine aynı fiyata ürün satacak. Bunları almanız caiz midir diyor. Rehber hizmeti yapanlardan maalesef çok sıklıkla karşılaştığımız suallerden bir evet. tanesidir. Meseleyi şöyle değerlendirmek gerekir. Siz bir hizmet sunuyorsunuz ve bu hizmet mukabilinde bir bedel alıyorsun. Evet. Sunmuş olduğun hizmet nedir? Rehberlik hizmeti. Peki bunu kime sunuyorsun? Gelen işte turiste veya müşteri kimse. Yani adam geliyor diyor ki bana rehberlik hizmeti ver bu mukabilde sana şu ücreti vereyim. Ve bir akit yapıyorsunuz. Bu karşılığında siz Bir nevi benim vekilim olarak beni işte belli yerlere nelere gitmem gerekiyorsa getiriyorsunuz. Ve bu getirmenin ücretini benden alıyorsunuz zaten. Evet. Bundan sonra bir daha falan dükkana getirdin diye o kişiden de ayrı bir ücret alacak olursan o zaman benim bir nevi rehberliğime yani vekaletime hıyanet söz konusu oluyor. Hatta ben soruyorum o kardeşlerime. Peki sizin oradan ücret aldığınızı, rehberlik hizmeti verdiğiniz kişiler bilecek olsa bir sıkıntı olur mu? Olur diyorlar. Tabii, Kabullenmezler. Tabii. Ee, ama onlara hiç zarar dokunmuyor diyor. Tamam zarar dokunmuyor ama niye kabullenmiyor? Niye razı gelmiyor? Insin, Çünkü evet. ben sana bana hizmet et Güvenmiş. diye sana paranızı veriyorum. Evet. Yani beni beni gözeterek paranı ver diyorum. Ya ben yine onu gözetiyorum ama buradan da bu ücret alıyorum Burada töhmete sebebiyet veren bir durumdur. He, şeffaf ol. Söylersin böyle böyle bana verdiler bunu sizi getirdim diye. O da tamam yani verdilerse al derse bunda hiçbir sıkıntı olmaz. Aksine tabii bir de güvenliliği artırır aslında. Öyle evet. O yüzden burada ne olursa olsun e, o kişiyi belli dükkanlara getirmekten dolayı ki şunu da duyduk. Dükkanlar bunlara bir nevi ihale açıyor. Bize getirin biz yüzde şu kadar vereceğiz. Öteki ben yüzde şu kadar yarış vereceğim. Var. Bu manada bir yarış var. Yani burada nasıl töhmetten bahsedemeyiz ki? Evet Dolayısıyla bu kesinlikle caiz olan bir işlem değildir. Bundan şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekir. Rabbim haramlardan muhafaza eylesin hocam. Haramlardan, şüphelilerden evet, dahi hocam. muhafaza eylesin evet. ki evet. Efendimiz öyle buyuruyor. Haram belli, helal belli. Ama aralarında şüpheli olanlar vardır ki şüphelilerden kaçan kimse ırzının namusunu muhafaza etmiş olur. Haramdan kaçan değil. Zaten o hiç yaklaşılmaması gereken şey. Evet, Rabbim şüphelilerden de bizleri uzak eylesin. İnşallah Allah razı olsun hocam cümlemizde. Evet değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İsmaila Camii İlim ve Hizmet Vakfı İlmihal programını sundu.